Aman Allah'ım ya Rabbi, aman Allah'ım ya Rabbi. Yakın zamanda güneş tepimize indirilecek. Kafatasının içerisinde beyin kaynayacak. Gözler yerinden uğrayacak. Bir ayak bir yerden bir yere gidemez. Sorulara cevap vermeyince. Dört soru. Kim? Sana, bana. Yalnız bir cümle vardır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın mahluklarıdır. Cenab-ı Hakk'a gizli ibadet yapmışlar. İbadetleri kimseye bildirmemişler. Hatta ağlarını lisana getirmemişler. Melekler duyar diye. Sırrımız fahş olur, melekler haberdar olurlar diye. Bir kısım öyle kullar vardır. Senin için değil bu. Bazı kullar vardır öyle. Onlar, onlar... onlar ...bila hesabun, bela azap, bela kıyamet, bela mizan... ...cennete gidecekler. Biz cennet için ibadet yapmıyoruz. Kul olduğumuzu ibadet ediyoruz Allah'a. Kulluk, Allah Allah. kulluk cennetini bekliyoruz biz. Ne cehennemden korkarak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 Teşhası fihil absar yani gözler yerinden oğar. Ve herkes bekler. Uzun bir müddet bekler. Uzun bir müddet bekler. Bu müminlere göre ayrıdır. maşallah beklerler. Beklerler ama müminlere ayrı. Müminlere gayet de sehir Ne kadar biliyor musun? Haber vereyim mi ne kadar? Bir hayvan sağacak kadar. Kafire elli bin sene miktarı. Efendim bu nasıl olur ona buna yavur bunlar bu şeyler vakitler zamanlar bunlar izafidir. Sana şundan ben ufak bir misal vereyim ki imanın kemale gire. Ev sahibimsin kiracı mısın? Kiracıysen hemen ay gelir. Ev sahibi uzar. Yani memurdan uzar maaş almak. Halbuki ev sahibi ne kadar uzadı bu ay diyor bir türlü bitmedi maaş şey alacak kira alacak. Öteki diyor ya daha daha düğün verdik. Görüyorsun bak izafi demek ki. Müminler rahmettedir. Resul-i Ekrem'in sancağı altındadır. Allah. Onun ismi livay derler. Resul-i Ekrem'in, o muhterem Nebi-i Zişan'ın e Rahmetelil Alemin'in Seveb-i Hikmeti Alemin Seveb-i Hikmeti Adem'in sancağın ismi Livay-ı Cümle Enbiya onun altına sığınır. O şefaat etmeyince kimseye şefaat izni verilmez. Kim o şefaat edecek olan zat? Makam Mahmud'un sahibi Muhammed Mustafa.